Hakk'ın huzuruna varmak rehberinin talep edilmesi ve sohbete girmenin usulü. Huzur ve nisbetin edilmesi bir şeyhe bağlanmakla tahsil olunur. Çünkü talep edende kabiliyet, talep edilen şehte de kemaliyet aranır. Kamil bir şeyhin kabiliyetsiz bir müride faidesi olmadığı gibi, kabiliyetli olmayan mürid de kamil zatın kemaliyetini celbedemez. Zira kamil insan tekamülünü gizlemekle memur olsa kabiliyetsizlerin içerisinde bakır suyu ile kaplanmış bir altın gibi gelir gider. Hatta kamil insanın kemaliyeti tılsımlı olur. O tılsımı çözecek zeki taliplerin kabiliyetidir. Susuzluğu hissetmeyen bir koyun suya atıldığı zaman su içmeden çıkar. Binaenaleyh ciddiyetle talip olmayan bir kabiliyetli de Şeyhin nur ve nisbeti içinde gark olunsa bile feyz almadan çıkar. Allah'ın adetlerinden birisi de şudur. Bulutu yağmura vesile kıldığı gibi, Kamil mürşidi de feyze uluk yapar. Sebep kılar. Bereket ve feyz, sebepler arkasından kula yönelir. Feyzin gelmesi ayrı, alınması da ayrıdır. Kamil zatın irşadıyla bir saatte alınabilecek feyz, bir sene var gücü ile çalışmakla alınmaz. İnne Teala inda kül bidâtin ki debiha İslam ve ahluğu, waliyân salihan, yzubb ânu ve yetklemu bâlamatîhi, fâğtanim hudûrâtilkâl majâlesi, yzubb ân alzufâi ve tabkelu ala Allah ve Şüphesiz İslam'a ve Müslümanlara Tuzak olarak kurulan her bir bid'atın ihtisası zamanında Allah'ın bir salih dostu olur. O zat İslam ve Müslümanları müdafa eder. İslam'ın alametiyle konuşur. Binaen aleyh o meclislerdeki zayıfları müdafa etmekle beraber o meclislerde bulunmayı ganimet bilin. Allah'a tevekkül edin. Vekil olarak Allah kafidir buyurulmuştur. Bu hadisi şerifte şunlar bildirilmiştir. A. Allah Azze ve Celle bazı kulları İslam ve Müslümanın müdafiği olarak yaratmıştır. B. Bunlar bid'atlerle harp ederler. C. Onların meclislerinde bulunmak emredilmiştir. D. Onların yardımına koşmak emredilmiştir. E. Onlar hak ve gerçeği takviye ettikleri için, Onların hak ve hukuklarının korunması da diğer sair Müslümanlara emredilmiştir. F. Bu müdafada bulunmakta hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak ve samimi olarak o meclislere sarılarak Allah'a tevekkül ve itimat etmek de emredilmiştir. G. Ayrıca öyle meclislere devam edenlere Allah'ın yardım edeceği de bu hadisi şerifte zımnen vaat buyrulmuştur. Kutbu Rabbani, İmam Şa'arani şöyle buyurur: Bir kimse tek başına 100 sene 600 kanatla ibadet ederse, nefsin gizli hilelerini bilmediğinden dolayı huzura girmez ve nisbet alamaz. Onun için şeyhi talep etmek lüzumlu bir vazife olmuştur. Sohbeti aramak da iki suretle mümkündür. A. Celaleddin Rumi gibi kemali samimiyetle ağlayıp yalvarmak yoludur. Kemali samimiyetle yalvarıp ağlayana Kamil'in onu talep etmesi vardır. O zat çokça ağladı, Şems ayağına geldi. B. Gazali gibi Deretepe dolaşıp mürşidi bulmak yoludur. İmam 18 sene aradı, ciddiyetinden dolayı Allah ona Şeyh Abdurrahman Bazighani'yi nasip etti. Her iki yolda da sohbet ve araştırmak da iki türlüdür. A taliplerin ehli kemal aralarında bulunmaları ve birbirleriyle sohbetleşmeleridir. Hayırlı meclisi ve mecliste de hayırlıları seçmek konusunda açıklanmıştır. b. İşittiği veya gördüğü ehli irşatla görüşmek ve buluşmak yoludur. Birinci yola talip, mümin kardeşleriyle sohbet eder. Şeriatı öğrenir. edep ve usulü öğrenir. Ulemanın sözü ile amel eder. Kamil bir zata intisap ettiği takdirde tasfiyeye ve tehzibe yahut takribe ait olan bilgileri yalnız şeyhinden öğrenir. Diğer dini bilgilerini de imkan varsa şeyhinden yoksa en emin gördüğü sözü ve özü bir olan alimden öğrenir. İkinci yol, beğendiği şeyhe beyat eder. Onunla sohbet etmesi, beden ve mal ile hizmet etmesidir. Şey, beyattan sonra emir sahibidir. Müntesibi onun memurudur. Alimi çoban yapabilir. Emiri hizmetçi edebilir. Menkıbelerde bunun örneği çoktur. Nitekim Bitlis'in kazıl askeri Hasan Paşa gavz Hizani'ye beyat eder. Gafs hazretleri ona, ''Sen vazifeni biliyor musun, ne yapacaksın?'' diye sormuş. O da, ''Evet.'' ''Ben bu millete çok zulmettim. Ancak onlara ücretsiz bir hizmetçi olmakla zulmümün kefaretini ödeyeceğim.'' demiş. Gavs da bunu güzel görmüş. O zat, müritlerin abdest yerlerini temizler, tek odunlarını ve suyunu çeker olmuş ve o şekilde devam etmiş. Şeyh Abdurrahman Çokreşi'nin beyanına göre, bir gün hizmetçi bir kadın, çorba bakracını kaynar vaziyette sarığı üzerine dökmüş. Cezbelenerek bağırmış. Allah'a hamdolsun, inandım ki bundan sonra cehennem irinleri içmeyeceğim. Gavs, Kaddesallahu Sirrahul Aziz, onu çağırıp demiş ki, Hasan ağa, sana müjde olsun, Allah teala seni bu memleketin padişahı yaptı. Birkaç gün sonra memleket emirleri Gavs'ın huzuruna varmışlar. Ne olur bize emirimizi ver, diye istekte bulunmuşlar. Evvelden ona düşman olan aşiret reisleri emrine girerler. Sultan Murat da şeyhi Hacı Bayram Ata binerken üzengiyi tutar. Hacı Bayram Veli binmiş Sultanım bize itaat ettin. Andolsun İstanbul'un fethi senin oğluna nasip olmuştur diye müjde verir. Cismani ve ruhani olmak üzere hizmetten ibaret olan sohbet iki kısımdır. Cismani sohbet hizmetle emre girip itaat etmekle tarif olunur. Bunun edep ve usulü ileride açıklanmaktadır. İkincisi, rabıtadan ibarettir. Bazı şeyhler sohbet yolunu, bazıları da rabıta yolunu, bazılar zikir yolunu tercih ettiler. Takribi olarak bir talibin yetiştirilmesi için 99 usul vardır. Şeyh uygun gördüğü usulle müntesibini yetiştirir. Bu itibarla Şeyh Ebu Mansur-u Mağrabiye birisi, Şeyh Ebu Osman'la ne kadar sohbet ettin diye sormuş. O da, Ancak sohbet arkadaşlarla olur. Ben onunla sohbet etmedim. O baştı, ben ayağı oldum. Şefkat etti ve beni yıkadı. Cevabını vermiştir. Ona beyat edilecek şeyh yüz alamet aranılır. Onlardan beşi şunlardır. 1- Müritlerin ihtiyacı kadar fıkıh ilmini bilmektir. 2- Müritlerin ihtiyacı kadar hal ilmini, nefis desiselerini ve tehzibi ahlak ilmini bilmektir. 3. Kamil bir zatın yanında uzun müddet hizmetten sonra açık izin almaktır. Binaenaleyh, şeyhi ona kitabetle şahitlerin huzurunda icaze vermemişse ona ittiba edilmez. 4. Etrafında fıkıh bilen alimlerin bulunmasıdır. 5. Devlet ve zengin kapılarında bulunmamasıdır. Çünkü devlet adamları ve zenginler ona muhtaçtırlar. Kendisi onlara muhtaç ise irşat edemez. Biri tahi, sen onları yiyebilsen aralarına gir. Onlar seni yiyebilirlerse onlardan kaç buyurmuştur.